Birkaç kardeşim yanıma geldi, dedi ki abi bir ateistle karşılaşsak biz ona Allah'ın varlığını nasıl ispat ederiz? Ben de Risale-i Nur'dan aldığım kuvvete binaen dedim ki, kardeşimiz onu ispat edersiniz. <gülüyor> İyi de neden öyle dedim. Siz hiç Kur'an okudunuz mu dedim. Okunuz abi dedi. Akşam vakti girdi, namaz da kılmadılar. E sizin davanız ne dedim. İlahi Kelimetullah abi. Allah'ı her yerde duyuracağız dediler. Dedim, daha sizin haberiniz yok. Me duyuracaksınız? Bizim esas problemimiz zaten burada. Kur'an'ı önüne koyuyoruz. Kardeşim bu kitabı kabul ediyor musun? Evet ben bu kitabı kabul ediyorum. Ben bu kitabı kabul etmekle beraber iman da ediyorum. Bak birader burada Faiz Haram diyor. Ya zor durumda kalınca problem olmaz. Orada yazmıyordur yani bir es geçilmiştir. Artık orada yazsa ne yazmasa Sana selamun aleyküm. İnsanlar bazı günahların Mahiyetini bilmediklerinden, Kur'an bura nasıl bahseder, Resulullah'ın bu meseledeki perspektifi, bakış açısı nasıldır bilmediğinden dolayı böyle bu tarz günahları küçümseyerek bakar ve küçümseyerek işlemeye devam ederler. Aslında bilmedikleri ince bir mesele var. Günahı küçümsemek, küfre giden en hızlı yollardan birisidir. Bakara suresinde geçen bir ayet-i kerimede aynen şöyle beyan ediyor. Ey iman, i̇man edenler! Allah'tan, Allah'tan. Korkun. Korkun. ve eğer, eğer gerçek, gerçek inananlar, inananlar iseniz faiz, faiz hesabından, hesabından kalan, kalan miktarı, miktarı almaktan, almaktan vazgeçin. Eğer böyle, böyle yapmazsanız, yapmazsanız o halde, o halde Allah, Allah ve onun elçisi tarafından bir savaş açılacağını bilin. Şuraya çok dikkat etmek lazım Kur'an'da Allah'a ve Resulüne karşı Savaş açmak. Yani onların getirdiği ve beyan ettiği hakikatlere ben bu hakikatlere inanmıyorum. Bu hakikatlerde kusur vardır. İşte o kusurları da ben bu dünyada yaptığım kendi menfaatlerim için örttüğüm amellerimle bu şekilde örtüyorum diyeyim. savaş açma ifadesi sadece ve sadece faiz ayeti için mevcuttur. Ey kardeşim. Bu kadar büyük bir günah olan ve Allah'a Resulüne bu kadar büyük bir meydan okuma kıvamına giren böyle bir faiz belasına her gün girdikçe giriyor. Her daim battıkça batıyorsun. Kime külham beylik ettiğini ne çabuk unutuyorsun. Acayip bir mesele. Biliyor sadece bunda geçtiğini? Bizde bankalara bak. Adam ne diyor? Abi diyor evde mi almayak? İyi de ev almak farz değil ki mahsus. Farz mı ev almak? Abi arabayı değiştirmeyek mi? Ey kardeşim bir dirhem daha lüks yaşayayım. Belki etraftakiler beni biraz daha övsün. Ya eşim o kadar komşularla muhabbet ediyor onlar bunları almış. Ben de aynı ferah seviyesine biraz daha ulaşayım diye girdiğin faiz belası sana Allah'a ve Resulüne muazzam bir savaş açtırmış bulunmakta. Soruyorum sana, ona savaş açan nasıl olur da kıyamet günü Ya Resulallah bana şefaat eyle diye talep eder? Ve soruyorum sana, bugün faiz ile elde ettiğin hangi mal seni kurtarmaya muktedir olacak. Taberani şöyle bir hadis-i şeriften bahseder, Resulullah af olunmayan günahlardan sakınınız Onlardan biri de faiz yemektir. Hem kim faiz yerse kıyamet gününde delili ve çarpılmış olarak gelir. Buyurmaktadır. Ve Resulullah ardından şu ayet-i kerimeyi okur. Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimseler nasıl kalkarsa aynen öyle kalkarlar. Bu ceza onlara alışverişte faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bundan sonra her kim Rabbinden gelen öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a Allah kalmıştır. kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse, işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacak. Bu ayetlerden sonra sormak lazım. Bırak bütün dünya senin olsa, ölüm sana hadi vakti geldi çık bakalım dışarı. deyecek mi demeyecek mi? Sence bir iki tık daha lüks yaşam için girdiğin bu faiz bunlara değecek mi değmeyecek mi? Kıyamet günü faizden kazandığın tüm malları kaybedeceksin. Ama ahirette hesap için yakana yapıştıklarında onlar seni terk edecek mi etmeyecek mi? Ve biliyor musun şu ayetlerde cehennemde ebedi kalacağı beyan ediliyorsa girdiğin her faiz aslında senin imanına talip oluyor demek. O ayette geçen alışverişte faiz gibidir sözü var ya tam bu asra bakan bir ayet. Ne diyor abi? Abi evde mi almayalım ne yapalım ya? Halbuki ev almak farz değil ama faiz yememek farzdır. Allah işte onlara cevap verecek. Hayır. Allah'ın helal kıldığı alışveriş, sizin Allah'ın ayetlerini yanlış yorumlayarak faize girdiğiniz alışverişten tamamen ayrı bir şeydir. Sana cehennem kolayca girilir, kolayca çıkılır bir yer gibi mi geliyor yoksa? Hadiste şöyle bir ifade geçiyor. Faiz çok bile olsa elbet aza dönüşür. Peki ya bu ne demek? Yani senin evinde, gırtlağında, midende, bereket namına hiçbir şey bırakmaz demek. O hadis mi? <gülüyor> Çok da olsa aza dönüşür. Şimdi bakıyorsun evliliklerin kaç tane problem var Mahsun? Tonla niye? Yahu daha işin Bismillah'ında Allah için, Peygamber için istiyorsun, şeytan için faize giriyor. Ya ne olacak ya? Bir odayı yap, öbürünü sonra yap. Ne olacak yani? İşte c bir savaş görmemiş milletin çocukları. Cehennem azamı ne canı anlayamıyorlar. Anlayamayınca ne oluyor? Ay işte o 50 milyarlık faizle ben bunların hepsini almazsam benim anam gilde vermez. Ya vermesin böyle ya. Ya böyle verecekse vermesin ya. Nikmet gibi veriyor görmüyor musun? Kaç kişiyle konuşuyoruz burada evliliklerde. Sinan huzur mu kalıyor? Niye? İşin başlangıç temelinde o kadar ciddi bir kesik var ki. Merkezde ufacık bir açı çevre muhite vardığında gitgide büyüyor yani oradan başladın faize sonra ne oldu bebişin biberonuna güren sütten başladı mı faiz altındaki bezinden mamasına evine aldığın misafirine kadar hayrını belki faize çevirdiğin ona faiz ona faiz ne diyor çoklar olsa az olur yani bir insanın gönüleşini eşini bulup evinde huzurlu mutlu bir şekilde cennetten bir bahçe köşesine çevirmesi gerekirken bu kadar çok bir tane perspektif mevcutken azıcık oluyor cehennem yuvası gibi yer yap. saray gibi saray yerlerde birbirler kadar, kadar eğlenemiyorlar onlar yani. hep faiz çokları böyle ağzı etmişti. İşte bu faiz kanser gibi kardeşim. Ne evinde huzur bırakır. Ne ruhunda huzur bırakır. Ne çocuğunda huzur bırakır. Bak şunu bekleme. Cenab-ı Allah'ın adetullah sistemi senin benim mantığındakinden biraz farklı. Yani o şartlı determinizmada, sebepler planında Allah bir adama tükürdüğünü yalatmaz. Allah intikam alanların en hayırlısıdır daha çok tükürmesine müsaade eder ki yalattığımız sağlam yalatsın. Bir ayeti kerimeye baş kaldırarak tükürük sayını arttırıyorsun. Evinde barkında huzur. Hadi bunları da geçtim. E çünkü dünya namına çekilecek bir sıkıntının tahammülü vardır. Acı çekersin, bayılırsın, bayılamazsan ölürsün yani. Bir yerde elbet o çektiğin acı son ve nihayet bulacaktır. Ama ahirette ölmek yok, bayılmak yok, uyumak yok, uyanmak yok. Daimi, bitmeyen bir sistematik azabın içine gireceksin. Karanlıkta kalacaksın. Hay kıracaksın. Susayacak. Su isterken kandan irinden bardaklardan içeceksin. Deniz suyu gibi içtikçe susayacaksın. Susadıkça içeceksin. En son çatlayacaksın. Ama bayılı bölemeyeceksin. Değer mi böyle bir meseleyi 3 artı bir değil de 4 artı bir ev için tartmaya? Değer mi böyle bir meseleyi aman araba manuel değil de otomatik vites olsun değer mi böyle bir meseleyi ay hanım birazcık hep dünya istiyordu hanım sussun da biraz da dünyaya doysun diye tartmaya göklere çıkarayım diye faizle başladığım serveti senle beraber yerin dibine gelecek size İbn Abbas'tan yine tüylerinizi yerinden oynatacak bir halis daha nakledecek Allah. Faiz yeğenin ne sadakasını, ne cihadını, ne sıla rahimini kabul etmeyecek. Yani sen faizle beraber hayır işleri de götürüyorsun ya oraya koşturuyorsun cihat ediyorsun. Bu asrın cihadı ne ediyorsun? Kalemle mürekkeple sağ sola Cenab-ı Allah'ı anlatmakla ya da o faizle beraber oraya para verdin buraya koşturdun bunları diyorsun ya ya da bu faizle beraber anneme yardımcı oldum akraba'ma çok vefalıyım sılay rahimin boldur diyorsun ya ahirette de gidince haliyle bu beklentilerinle beraber her birini yarabbem senin için bunları yapmıştım. Sen de rahmetinin tecellisi olarak bana bunların karşılığı bir cennet verir misin yarabbem dediğin anda bir bakacaksın güneş sarısı olması gereken yer sift karası olacak. Çünkü yaptıkların faizin yanında birbirini çürüyüp bitirmiş. Resulullah Aleyhisselam çok iyi dinle. Faiz yiyene, yedirene katibine, şahidine lanet etmiş ve onların hepsi günahında ve vebalinde eşittir. Ben faiz yemiyorum abi sadece ev arabayı araba için kredi aldım diyen kardeşlerim işin haram boyutunu nereden gittiğine, sonsuzu nasıl bir anda kül edeceğine bir daha bak istersen. İnsanların çok takıldığı bir hadise. Ee, kredi deyip helal gibi zannediyorlar. Aynısının moru. Faizin adına kredi dendiğinde helal olmuyor kardeşim. Yoksa her günaha bulduğun gibi burada başka bir mazeret bulduğunda kurtulacağını mı zannediyorsunuz? Allah'ın vaadinden şüphe mi ediyorsun? Lütfen. Lütfen ama lütfen. Ben bu faizle işimi büyütüp daha çok insana istihdam açıyorum deyip şeytanın muazzam sistematik desiselerine girme. Haramla başlayan bir iş nasıl helal olacak? Kutubüsü'te de i̇bn Mace Ebu Hureyre'den naklettiği bir adı işte şöyle beyan ediyor. İsra gecesinde bir kavme uğradım. Karınları evler kadardı. İçlerinde senin dışarıdan göreceğin şekilde yılanlar vardı. Bunlar kim ey Cebrail dedim. Faiz yiyenlerdir dedi. Oh. Allah' Sivrisineğin sokbasına dayanamayan, ona tedbir olsun diye evine her türlü teli çeviren, vücuduna her türlü spreyi sıkın insanlar farkındalar mı sivrisineğin ısıtırmasından kaçıp yılanın zehirli ağzına bir yolculuğa gittiklerine. Çok önemli, çok önemli, çok önemli, çok önemli. Birçok arkadaş ben bu hadise bilmiyordum, bu yüzden herhalde bana bu günah bulaşmamıştır diyordu. Aynen şöyle düşün. Sinan gelsene be, gel bir yardımcı ol bana burada. Gel Sinan bak şimdi kardeşim, ben bir gün seninle aramızda bir olay çıksa, evet abi. mesela benim çayın yanındaki kurvasanımı aldın, yürüttün, hüplettim, ben de dedim kimde bu kurvasan diye, evet. ben de ayırdır keko falan derken bir kafa bir kafa derken bıçakladım, soktum leşleri çıkardım böğrümden. Evet. Daha sonra gittik hakime. E sen de ölmüşsün. Hakim de dedik Mehmet kardeşim. Eline sağlık böyle bir arkadaşı temizlemişsin yani toplumdan korumuşsun ama yine de sana muazzam bir ceza var. 20 yıl boyunca sana hapis verdim dese. Ben de desem ki hakim bey iyi de ben adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum ki dediğim anda kanun bana ne diyor biliyor musun Sinan? Hukukta bilmemeye cevaz yoktur diyor. Aynen öyle de güzel kardeşim, İslamiyet'te de cehalete cevaz olmadığından, bir insan blue çağını geçtikten sonra bunları bilmesi üzerine bir hüküm olduğundan dolayı zaten onların bilinmemesi çok ayrı bir günah. Evet abi. Yani <gülüyor> yani bırak onun faizi. Fa geçen top kek ayıkmış faizle Allah'tan garibanım para yok da çok şükür. Vallahi öyle abi. Faizle de girmiyorum. Yani. <gülüyor> bırak yani o top keki de bir gün Cenab-ı Allah nasip eder sana yani. İnşallah. Faize girmene gerek yok 25 kuruş. Için. Tö tövbe ettim abi ya. Sıkıntı yok. Çok şükür. Allah Allah razı olsun. Kaç kestirmek için kredi çekeceğiz abi? <gülüyor> Kardeşim bilmen gereken tek şey var. Eğer bu videoyu izleyecek kadar hala kalbin çarpıp nefes alabiliyorsan tövbe edip terk etmek için hala bir umudun var demektir. Ya bu hakikatlerden sonra Rabbine yönelirsin ya da bu hakikatleri bilmenin mesuliyetiyle azabını arttırırsın. Ben Allah bana Mehmet sen biliyordun uyardın mı kardeşlerini? Düşüncesiyle sizlere bu videoyu hazırladım. Sen bu videoyu bizlere ve tövbe eden ehli hamiyet kardeşlerin günahlarına kefaret eyle. Ya Rab amin amin amin. Eğer bu video size ulaştıysa paylaş başkasına Resulü o. Sen de bu hizmetimize ortak ol. Dualarımıza pay al. Ahirette kardeşimiz ol.